İman edip güzel ameller işleyenlere daha güzel karşılık olarak cennet bir de ziyade Allah'ın cemaline mazhar olmak vardır ve onların yüzlerine ne bir karanlık bulaşır ne de bir aşağılık işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> تَسَبُوا Kötülükleri kazananlara gelince bir kötülüğün cezası onun misli ve onları bir zillet kaplar. Onları Allah'tan gelecek azaba karşı kurtarıcı hiçbir kimse yoktur. Sanki yüzleri geceden karanlık parçalarla kaplanmıştır. İşte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. وَيَوْمَ <gülüyor> وَكَالَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمَّا كُنْتُمْ اِيَّنَا تَعْبُدُونَ Ve o mahşer günü onları hep birlikte toplayacağız. Sonra şirk koşanlara haydi yerinize siz ve Allah'a şirk koştuğunuz ortaklarınız diyeceğiz. Artık onların aralarını ayırmışızdır. Ve ortakları olan putlar onlara şöyle der. Siz hakikatte bize tapmıyordunuz. Kendi nefsinize ve şeytanlarınıza tapıyordunuz. ve an ibâdetikum Şimdi bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu biz sizin bize tapmanızdan tamamen habersiz olanlardık. İşte orada herkes geçmişte yaptıklarını deneyerek neticenin ne olduğunu iyice anlayacak artık hak mevlaları olan Allah'a döndürülmüşlerdir. Ve uydurmakta oldukları şeyler kendilerinden kaybolup gitmiştir. Kul men min es semai vel men yemlik men yemliku vel ve men hayy وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Muhammed, ki, Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da o kulaklara ve gözlere kim sahip bulunuyor? Yaratıcıları kimdir? Ve kimdir ki ölüden diriyi çıkarıyor, diriden de ölüyü çıkarıyor? Bütün bu işleri kim idare ediyor? Sana hemen Allah diyeceklerdir. Bunun üzerine de ki, Öyleyse ona şirk koşmaktan sakınmıyor musunuz? al Fa İşte sizin hak Rabbiniz olan Allah bu nimetleri verendir. Hak'tan saptıktan sonra dalaletten başka artık ne vardır? Öyleyse haktan nasıl çevriliyorsunuz? İşte böylece Rabbinin isyan edenler hakkındaki şüphesiz ki onlar iman etmezler sözü, ...gerçekleşmiş oldu. De ki, Allah'a şirk koştuğunuz ortaklarınızdan... ...mahlukatı yaratmaya başlayıp... ...sonra onu, o yaratmayı ahirette... Tekrar iade edecek olan var mı? De ki Allah yaratmaya başlar, sonra onu kıyamette tekrar iade eder. Öyleyse haktan nasıl çevriliyorsunuz? <gülüyor> Allahu yehdi ille hakkı. De ki, Allah aşik koştuğunuz ortaklarınızdan hakka hidayet edecek var mı? De ki Allah Hakk'a hidayet eder. Öyleyse Hakk'a hidayet eden mi tabi olunmaya daha layıktır? Yoksa hidayet olunmadıkça kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Öyleyse size ne oluyor? Nasıl böyle esassız hüküm veriyorsunuz? وَمَا <gülüyor> ''İnnallâhe Allah bîmâ yefa'lûn'' Halbuki onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmaz. Elbette zan, haktan, ilimden hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz ki Allah onlar ne yaparlarsa hakkıyla bilen. Bu Kur'an ise Allah'tan geldiğinden başkası tarafından uydurulması olacak bir şey değildir. Fakat kendinden öncekilerinin tasdiki ve o kitabın yazılan hükümlerin açıklamasıdır. Onda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafındandır. اَمْ <gülüyor> يَقُولُونَ Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? De ki o halde iddianızda doğru kimseler iseniz yardım için Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırarak onun benzeri bir sure getirin. lem ve min Bilakis, onlar ilmini kavrayamadıkları ve tevili manası henüz kendilerine gelmemiş olan bir şeyi Kur'anı daha anlamadan yalanladılar. Onlardan öncekiler de peygamberlerini ve kendilerine gönderilen kitapları böyle yalanlamıştı ama bak zalimlerin akibeti. Nasıl oldu Ve onlardan kimi ona Kur'an'a iman eder. İçlerinden kimi de ona inanmaz. Rabbin ise fesat çıkaranları en iyi bilendir. وَاِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّعَمَلِي وَلَكُم عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا benim yapmakta olduğumdan uzak kimselersiniz. Ben de sizin yapmakta olduklarınızdan uzağım. Onlardan seni dinleyenler de vardır. Fakat hakkı anlamayan o sağırlara üstelik akılları da ermiyorsa sen mi işittireceksin? Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat görmek istemeyen o körleri, üstelik kalp gözleri de görmüyorlarsa, sen mi hidayete erdireceksin İnna Allah la yuzlimu'n-nase şey'en ve lakinna'n-nase anfusuhum Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez fakat insanlar isyanlarıyla kendilerine zulmediyorlar. Oy illa Allah'ın onları mahşerde toplayacağı gün sanki onlar dünyada gündüzün bir saatinden başka kalmamış gibidirler. Aralarında birbirlerini tanıyacaklardır. Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar muhakkak hüsrana uğramış ve hidayete eren kimselerden olmamışlardır. وَاِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ينَ عِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ ثُمَّ ثُمَّ شَهِيدٌ مَا يَفْعَلُونَ Eğer onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana onları dünyada helak ederek göstersek, veya seni daha önce vefat ettirsek de onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onlar ne yaparlarsa hakkıyla şahittir. <gülüyor> Halbuki her ümmetin bir peygamberi vardır. Artık Peygamberleri geldiği ve kimi iman, kimi de inkar ettiği zaman aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. <Sessizlik> Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz bu vaat edilen azap, ne zaman diyorlar O le emliku ve la illa ja'a sa'a ben kendim için dahi Allah'ın dilemesi müstesna ne bir zarar ne de bir faydaya sahibim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman... Artık ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. O in azabu de ki söyleyin bakalım ya onun azabı geceleyin veya gündüzün size gelirse o günahkarlar ...bundan hangisini acele istiyor? Sonca azap vuku bulduğu zaman mı ona iman edeceksiniz? Artık o zamanki imanınız kabul edilmeyecek ve size şöyle denecek... Şimdi mi? Hani siz gerçekten onu, o azabın gelmesini acele istiyordunuz? Sonra o zulmedenlere ebedi azabı tadın vaktiyle kazanmakta olduğunuz günahlardan başkasıyla cezalandırılacak değilsiniz denilecektir.